Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Maçka Parkı'nın Beşiktaş Stadı tarafındaki bir bölümü çitlerle kapatıldı. Tamamı ağaçlarla kaplı yürüyüş yolları ve çocuk parklarının olduğu park, Nişantaşı'nın arka sokaklarından bahçeye kadar uzanıyor. Park gün boyu spor yapmaya, dolaşmaya, fotoğraf çekmeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Çevrecilerin parkın büyük bölümünün ortadan kalkmasına neden olacağını iddia ettikleri Maçka Parkı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak toplam büyüklüğü 138.971 metrekare olan Maçka Parkı'nın 3500 metrekarelik bölümünde tünel girişi için geçici bir çalışma yapılacaktır. Çalışma tamamlandığında 3500 metrekarelik alan eski haline döndürülecek ve 1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır. Çalışma yapılacak alanda 97 adet ağaç bulunmaktadır ifadelerine yer vermişti. Basın açıklamasında projenin tamamlanmasının ardından bölgede ağaç sayısı azalma değil aksine artış olacağı belirtildi. Öte yandan parkta zaman zaman eylem yapan gruplar projenin park için de büyük tahribata neden olacağını belirtiyorlar. Çevreciler projenin askı süresi bitmeden bölgede kapama çalışmalarının yapıldığını söylüyorlar. Projenin Maçka Parkı'nı nasıl etkileyeceği çalışmaların başlayıp tamamlanmasının ardından belli olacak. Maçka Parkı'nın bulunduğu bölgeyle ilgili tarihi kitaplardaki ilk bilgilere 19. yüzyıl ortalarında rastlanıyor. Bölge sık ağaçlıklı küçük kulübelerin bulunduğu yanından dere akan bir vadi olarak tanımlanıyor. Bölgenin o dönemde at sürme, piknik ve mesire alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Yine bu dönemde parkın yanından akan nehirde kayık gezileri düzenlendiği söyleniyor. Bu alan 1970'li yılların başında, Özellikle evsiz insanların uğrak ve kalacak yeri olarak kullanıldığı bir bölge haline geldi. Yoğun şikayetler üzerine önce evsizlerin kaldığı küçük kulübeler yıkıldı. 1993 yılında yeniden restore edildi. Ardından parkta tadilat başlatıldı. Bugünkü halini aldı park. Ufak değişikliklerle günümüze kadar geldi. Maçka Parkı'nın içinde iki spor aleti parkı, iki çocuk oyun alanı, kafeteryalar, bir lokanta, bir yapay ada ve iç içe toplam 9 yapay havuz bulunuyor. İstanbul'dan şimdi İzmir'e geçiyoruz, haberlere devam ediyoruz. İzmir 6. İdare Mahkemesi Karabur'un resim 47 ilave türbinlik kapasite artışı projesinin ÇED olumlu kararını iptal etti. Evrenselden Özer Akdemir'in haberine göre Karabur'un resim 47 ilave türbinlik kapasite artışı projesine Çevre ve Şircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararı İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. ÇED kararına karşı 78 Karaburun'u yurttaşın açtığı davada mahkeme ÇED iptal kararını projeye ait tüm üretim lisansının tadil edildiği ve kapasite artışına konu 47 türbinin tamamının projede belirtilen koordinatların dışında konumlandırıldığı ve bu suretle ÇED olumlu karar verilen red sahası etki alanının değiştiği gerekçesine dayandırdı. Oy birliğiyle alınan kararda mahkeme gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışına ilişkin projenin son halinin esas alınarak yeniden proje tanıtım dosyası hazırlanarak çet sürecinin başlatılması gerektiği sonucuna vardı. Son mahkeme kararı ile ilgili Karabur'un Kent Konseyi bir açıklama yaparak EPDK'nın restlerin yerlerinin değiştirilmiş olmasına rağmen şirkete onay verdiği hatırlatıldı. Kent Konseyi şunun iyi bilinmesini isteriz ki bu hukuk mücadelesi yüz ölçümünün %71'i rest proje sahası olarak zeytinlikleri meraları da dahil olmak üzere 6 firmaya tahsis edilen Evlerin 150 metre yakınına kadar türbin kurulmasına izin verilen, Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri olan Özel Çevre Koruma Alanı ilanı için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce teklif raporu hazırlanan bu çok özel ve hassas yarımadanın yaşam hakkı ve yaşam alanlarının koruma mücadelesidir denildi bu açıklamada. İzmir'den şimdi Bursa'ya geçiyoruz. Bursa'da 142 kilometrelik bisiklet yolu yapan Nilüfer Belediyesi, belediye çalışanlarının da bisiklet kullanmasını teşvik etmek için belediyedeki mesailerine bisikletle gelip giden 20 personel için özel odada kıyafetlerini değiştirip duş yaptıktan sonra mesaiye başlama imkanı tanıdı. Yeşil Gazete'nin haberine göre Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyedeki işlerine bisikletle gidip gelen personel için halk evinde özel oda tahsis etti İşe bisikletle gelip giden Nilüfer Belediyesi çalışanları kendilerine tahsis edilen özel odada bisikletlerini park edip giysilerini değiştirebiliyorlar. Duşta yapılabilen özel odada bulunan çay ve kahve makinesiyle mikrodalga fırında çalışanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Sadece bisikletçilerin kullanabildiği bisiklet odasında isteyenler duş alıp üzerine değiştirip makyaj tazeleyip mesailerine öyle başlıyor. Kaskının üzerine ka taktığı kamerayla her gün işe bisikletiyle gelip giderken görüntüyü de kaydeden Belediye personeli Zafer Turan, ''En büyük problemimiz işe geldikten sonra başlıyordu. Terli bir şekilde başlamak zorunda kalıyorduk. Sağ olsun belediye başkanımız bu işe çözüm bulup bizim için oda yaptırdı. Burada rahatlıkla üzerimizi değiştirip duşumuzu alıyoruz. Başkanımız sayesinde hiçbir şekilde doğaya zarar vermeden, karbon salımı yapmadan işimize gidip gelebiliyorum.'' dedi. Deniz Boran ise her gün işe bisikletle gelmeye çalışıyorum. Hem ekolojik dengeye elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Hem de spor yapıyorum. Trafikte hiçbir zaman yola takılmıyoruz. İşe yetiştim yetişemedim gibi endişelerimiz hiçbir zaman olmuyor. Günde 10 kilometre bisiklet kullanmış oluyorum. Bu sayede günlük sporumu da yapmış oluyorum diye konuştu kendisi. Bisikletli, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği